sadakallâhul kelimesinin manası nedir demiş izleyicimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu Biz Müslümanlar hem namaz kılarken hem namazın dışında Kur'an okuruz. Evet. Namazın içinde okuduğumuz... Kur'an sonrası böyle bir şey yani Sadakallahü'l-Azim demeyiz. Evet. Ee, kıraatın bitmesiyle birlikte rükuğa gideriz. Ancak sair zamanda okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den sonra Sadakallahü'l-Azim deriz. Yani sadaka ne demek? Doğru söyledi. Allah, Yüce Allah doğru söylemiştir diye ee, Kur'an-ı Kerim'e olan imanımız, inancımızı bu şekilde ne yapıyoruz? Pekiştiriyoruz. Evet. O halde Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra sadakallahu'l-azim demekle söylediğimiz şey Ya Rab her söylediğin doğrudur. Hı hı. Azim olan Cenab-ı Hak doğru söylemiştir tarzında kanatımızı, düşüncemizi ortaya koymuş oluyoruz. Evet teşekkür ederiz Kıymet Hocam.